să-n spuni n-aioc când săvii să mai Suna'nın Beryanı. Hazırlayan ve Sunan Muammer Ketencio. <gülüyor> Ne ma ne ma ne ona ne ma ne ona Kad zegli ca voglio mi come ubavi sa segu na izubi ca zegli ca voglio mi come ubavi sa segu na izubi je nemale ona mi noga ho jednoga, un dissammen menne dev ne ma ma Nikone matakole pedrane, ne ma ne ma ma ona nigga. Oh, we samo meni bi bartva, mogu ne, mama. Nikone matakole pedrane. Pali pukre odjeđa, a to mi je majka miđa. Ukraćuje pali pukre odjeđa, jer ne ma ne ma ne ma ona. Vikića, ona voli samo među jednogar. Moja mala ne ima ne ima takole pedračane. Ne ma ne ona Vikića, ona voli samo među jednogar. Moja mala ne ima Değerli dostlar, Tuna'nın beri yanından hepinize sevgiler saygılar gönderiyorum 94.9 Açık Radyo'dasınız canlı olarak Mamert ben Tuna'nın beri yanındayız Dahi Akordiyoncu Büyük Akordiyoncu Goran Kovačević'i anlatıyorum sizlere ee, Yanımda İlksen var İlksen'in sesini tanıyorsunuz zaten çoğunuz Merhaba herkese ee, İlksen biraz merhaba canım ee, Biraz sonra ...tercüme de bize yardımcı olacak... ...sevgili eksel. Evet. Şimdi... ...Moya Nema Mane... ...dinlediğimiz parça... ...meşhur bir e, Çingene şehir şarkısıydı... ...Voyvardina tarafından... ...pek çok şarkı, şarkıcı tarafından da... E, ...yorumlanan... E, ...bir parçaydı. E, kaba bir özet geçeceğim. Goran Koveçevic gerçekten çok yönlü bir... ...sanatçı... Ee, bir de Shafu Sen adında bir soyadı var. Ee, zaten İsviçre'de doğduğu için e, bir İsviçre kökeni de var. 1970'te 71'de özür dilerim İsviçre'de doğmuş, 6 yaşında annesi Maradan ilk akordeon derslerini al, almış. Ee, Sırbistan'da son derece akordionu sevildiğini zaten biliyoruz. Öğrenimini İsviçre'de ve Almanya'da gerçekleştirmiş ve klasik müzik Ile başlamış Akordiyon'a. Ee, akordiyon'un klasik müziğe adapte edilen pek çok e, ör, e, notası büyük bestecilerin e, eserleri var. Akordiyon için e, adapte edilmiş. Salzburg'da, Floransa'da, Moskova'da ayrıca Weimar'da e, çeşitli e, üst uzmanlık dersleri almış. E, çeşitli derecelerde ustalık eğitimleri almış. Akordiyona dair pek çok e, küresel yarışmada ödüller almış, birincilik ödülleri almış. E, Oda müziği topluluklarına e, solist olarak katılmış, akordiyon solist, şarkı, e, solist olarak katılmış ve dünyanın pek çok e, şehrinde büyük turnelere katılmış bu ekiplerle. Bugüne dek çeşitli tarzlarda başlıyoruz. E, Az önce dinlediğimiz e, ses de ondan çıkıyordu. Sonuçta aynı zamanda klasik müzik de çalıyor. Caz da çalıyor. E, bambaşka müziklerle harmanlanmış e, müzikler de çalıyor ki The Dusha Orkestra e, Balkan müziği türlü müzikal gelenekleri birleştiren ilginç bir topluluk. E, i̇lerleyen zaman, e, dakikalarda ondan da örnekler çalacağız. The Orkestra'nın önemli kurucu müzisyenlerinden biri. E, bugüne dek çeşitli tarzlarda yani klasik, caz, e, deneysel e, ve tabii ki e, geneliksel müzik yani Sıp halk müziğiyle ve Balkan müziğiyle bağlantılı e, etnik tarzlarda olmak üzere hatta tango ve nuevo tarzlarında olmak üzere doğru duyuyorsunuz. 42 tane albüme e, imza atmış. Biraz özel bir durum ee, İlksancım. Evet öyle gözüküyor 1999'dan bu yana da e, Avusturya'da e, ve yanlış okumayayım Feldrich Müzik Akademisi'nde e, profesör olarak çalışıyor, öğretmen olarak çalışıyor. E, İsviçre, Almanya ve Avusturya'da çeşitli akordeon yarışmalarının e, ve festivallerinin jürisi olarak çalışıyor. Yani daha ne diyeyim bu. Ee, i̇nanılmaz bir akordiyoncu. Ee, i̇lk dinlettiğimiz albüm e, üyesi olduğu birçok gruptan biri birine ait Amarod Amarodrom topluluğunun ismi. Bir temelde e, roman müziği çalan bir grup. Albümün ismi de Cipsy Sound'tu zaten. Az önce dinlediğimiz parça o albümdendi. Şimdi e, Kazuy Kırçmo e, Ceremo adında yine Usniya Recebeva'nın meşhur ettiği bir e, Çingene melodisi var. Çingene şarkısı var. Ondan sonra da e, Goran Kovacev için kendi sesini duyacağız telefonla. <gülüyor> Şimdi uh, Goran telefonun öteki ucunda olmalı. Hello Goran. Hello Muammar. Welcome to Istanbul by phone. Uh, thank you very much for the invitation. Evet, uh, İstanbul'a telefon aracılığıyla hoş geldiniz dedim uh, sevgili Goran'a. Right. Goran, uh, Goran uh, after this time we have friends called Ilksen. He will help us to translate. Hi Mr. Kovacevic. welcome again. Hi, hi. Hi. Uh, Goran, uh, şimdi we are listening now we listened eee Jerino. Yerimo. Yes. From uh, Amadorum. We start with uh, albümüyle başladık. Evet. Uh, senin uh, biyografini anlattım. We uh, we mentioned about you. we mentioned your life also after the first track uh, we read your biography. Ve ve Kısa, kısa ama çok e, güçlü bir biyografi. It was a, a very short but very strong biography, we should say. Nasıl e, anlatacağımı bilemedim insanlara yaptığım e, 40 yıllık zaman içinde yaptığın işleri. It was really hard to tell to the audience the, the works that e, you have achieved in 40 years, in short time. Yes. Eğer... yeah. <gülüyor> Sana sorulursa birkaç cümlede hayatını nasıl özetlersin? If we could ask, how can you uh, summarize uh, or tell in brief your life to us? Uh, so I, I try in short time. Yeah. Uh, I was born uh, 1971 in Switzerland. Mm -hmm. My family's background is from Bosnia, ex uh, Yugoslavia. Mm -hmm. And in the age of six, uh, I had uh, my first lessons uh, with my mother. Mara. Mara. Uh, Mara. Yes, she, she played also accordion. Then after I continued my studies uh, in different schools in the Academy of Music and mm -hmm. uh, in the University of Music in Germany and in Toronto. Mm -hmm. Stop, stop. Uh, uh, wait. Wait! you. O zaman kısaca özetleyeyim. Ben de 1971'de İsviçre'de doğuyor Bosna kökenli bir aileden. Altı yaşında ilk akordeon dersini annesi Mara'dan alıyor. Sonra farklı okullara gidiyor Almanya'da. Akademi, Toronto'da da üniversite eğitimine devam ediyor. Please, yes. Kovacevic. Yes. Yes. And uh, uh, I, I, I was continuing edu my education included various master classes in uh, Salzburg, Flo Florence, uh, Moscow. And uh, I did uh, uh, several uh, music competitions uh, uh, including the Comondial and others. So in the moment my life is uh, as a soloist in different ensembles and chamber music with uh, with different groups. Mm -hmm. Evet, Masterclass'larından bahsetti. Salzburg'da, Florensa'da ve Moskova'da aldı. Sonrasında pek çok yarışmaya da katılmış onları andı. Ve şu anda solo olarak çalışmaları olduğundan evet, da bahsetti. Çe çeşitli topluluklarla ve e, orkestralarıyla. Evet. E, şu anda kaç tane grubun üyesi olduğunu hatırlıyor mu kendisi? Uh, how many groups there are for you at the moment? There Uh, in in the in the past, no, for uh, the moment, I, I yeah. no, ah, no. For the moment, yeah. I have uh, I have uh, uh, four four uh, projects. Mm -hmm. uh, one is the uh, Tango project uh, with music from Astor Piazzolla and my own music. Mm -hmm. Then uh, the uh, the other group is uh, Barodrom Orchestra mm -hmm. uh, with Italian musicians because uh, in. I'm living now in Roma. Hı -hı. I have a stipendium of the Ministry of Culture from Switzerland. Hı -hı. Evet dört projesi var ikisinden bahsetti biri tango projesi piatsola e, eserleri ve kendi bestelerini e, çalıyor oldu. Bir de Baradrom yani, Baradrom orkestrası İspanyol e, müzisyenlerle. Evet o da zira Roma'da yaşıyormuş şu günlerde. E, Di İsveç'ten Diğer ikisini de duyalım. And the other two, projects of yours you mentioned tango uh, and balladrome yes uh, one project is uh, is, a, uh, is a film uh, mm -hmm. uh, without music and I play live the music in the cinema hmm. it's uh, okay. the, the film Noseratu from 1921 yeah. uh, black and white film mm -hmm. Mm -hmm. Uh, I composed the music for it And the other project is with the Austrian musicians. Hı -hı. Uh, we we play uh, uh, concerts for children in uh, in different places. Hı -hı. It's a special program. Yeah. Film var. Meşhur Nosferatu filmi sessiz film esasında. Evet. Ona gösterimler sırasında Canlı müzikle eşlik ediyormuş Nosferatu filmi. Sen filmi? Tabii. Meşhur filmi. Meşhur yani. meşhur vampir filmi. Evet. Ee, ve özel bir besteleri varmış. Ee, gösterimler sırasında icra etti. Bir de yanlış duymadıysam, Uğusturyalı müzisyenlerle bir çocuklar için müzik projesi varmıştı. Evet ayrı mi? bir projeymiş o da. Evet ayrı Aynen. bir proje. Budur. Ee, aslında çok vurucu, temel bir sorun, bir soru sormak istiyorum. <Gülüyor> Boran sana. I have a fundamental question now for you. Ben de bir temel olarak geleneksel müzik aşağı olarak farklı farklı ülkelerin geleneksel müziklerini çalmaya çalışıyorum. Yeah, as a great lover, and, uh, with, a, with a great passion for the different music of different uh, countries, I try also uh, to play and interpretate uh, the different music from different worlds. Ee, ama yani şunu biliyorum ki ben geneliksel müzik çalıyorum yani temel olarak but uh, sti still I I know that I play traditional music ama sen e, klasik, you... klasik müzik çalıyorsun jazz çalıyorsun tango çalıyorsun e, Çingene müziği çalıyorsun Sırbistan Sırb müziği çalıyorsun Hı -hı. E, kafan karışmıyor karışıyor mu bazen but you play at at same time uh, gypsy music uh, classical music Tango jazz music. And jazz music. Uh, yes. Is, is there any confusion in your head? <laughs> <laughs> Maybe yeah, that's a little bit strange, but uh, uh, the Balkan music—it's uh, uh, it's from my background. Uh, the, the, I heard this music from uh, from when I was born, and mm -hmm. uh, so th this music is inside me, uh, mm -hmm. and I, I studied this also then after uh grew up, my, uh, my Horizont, uh, mm -hmm. uh, I studied classic, classical music for 10 years, mm -hmm. very intensive. Uh, and then after I, um, I make the, this uh, dusha Orchestra uh, group mm -hmm. uh, with jazz musicians. So uh, it's, uh, it's including all, all the styles and it's, uh, for me, it's uh, Not, not so a problem it's it's it's easy uh, to change and i, I like this uh, different styles but it, it was a, a story from 30 years uh, studying mm -hmm. and listening and uh, traveling also it's a story evet. Evet, biraz zor olacak özetlemen ama ilsen al bakalım yok ama gayet şey söyledim. Heh. toparlıydı söylediği Balkan Müziği'yle başladığını hatırlattı bir kere daha doğduğumdan beri dinlediğim müzikti. Benim çocuktum, evet. evet. Onun hakkında da bir eğitim aldım ama 10 senelik bir klasik müzik eğitimi e, olduğunu belirtiyor. Duşu orkestrarla sonra caz icra ediyor. Bütün bu tarzların e, bileşimi e, esasında ve diyor ki çok da zor olmadı benim için. Yani bunları e, bir araya getirmiyor olmak. Çünkü ben e, böylesini seviyorum. Farklı tarzları seviyorum ve üstüne üstlük atlamamak gereken bir şey var ki otuz senelik bir dinleme e, seyahat etme hikayesidir bu. Bütün bunların ortaya çıkmasını sağlayan diyor Goran Kulakçevic. Evet. Yani sen de bir e, şunu söyleyebiliriz ki çok net olaraksın bir e, e, yalnızca klasik batı müziğiyle yoğrulmamış bir dünya insanısın diye kabul edebiliriz çok net olarak. So we, we can say that you're, you're a musician not in a classical way, but you're a, a, <laughs> no, a yes. you're worst season, maybe we can say worst season and musician at the same time. Yes, uh, because uh, it, it depends also of the instrument, uh, like uh, as a accordionist, you have uh, every time to find out some new things, also mm -hmm. uh, to, to can live from the music. Maybe that's also Point uh, of my story to to find out uh, every time new new things and uh, uh, on my instrument the possibilities uh, what what is possible uh, now uh, for example I play from Vivaldi the Four Seasons yes uh, that's uh, <laughs> that's also new things and, and so I, everything has uh, have new ideas to to, to do something new. Evet. Enstrümanıyla olan ilişkisinden de bahsetti. Bu çeşitliliğin akordeon çalmasının özel bir durum teşkil ettiğinden yeni şeyler keşf keşfetmek gerekiyor dedi. Yeni şeyler ve yeni olanaklar enstrümanım için arıyorum sürekli dedi. Ve şu anda mesela yanlış anlamadıysam muamela. Dört, dört mevsim. Evet. Şu anda çalışıyormuş. Vivadin dört mevsimi çalıyormuş daha doğrusu. Ee, hep yeni fikirlere olan ihtiyacından kaynaklanıyor enstrümanı dolayısıyla. Evet. Belki onun üzerinde de Yeni ne yapabilirim diye düşünüyor sanıyorum çalarken. Yes, maybe you you're looking for uh, new ways uh, for for your instruments. Maybe not yes. mo not modifications, but new, new possibilities as as you said. Yes, because the instrument has this possibility uh, um, one uh, one great instrument. Uh, Uh, it's difficult to explain in English. Uh, the, the instrument has the possibility to, to yani make every, everything. çok olanağı var evet. diye anlıyoruz değil mi? Evet, evet. Yeni şeyler yaratmaya çok uygun aynen, bir instrument diyor. Peki, e, sanıyorum dü düğmeli akordeonmuş alıyorsun yoksa klavye, piyano akordeonu. You're playing uh, accordion with buttons accordion, or with... Piano. Piyano, klavye. I, uh, my my first instrument is is with piano, <gülüyor> uh, but uh, in in my studies uh, I played also with buttons uh, because uh, now I'm professor of accordion uh, in the Academy of Music and my students <gülüyor> <gülüyor> mostly play uh, with buttons. Evet, piano ile başlamış, klavye ile başlamış yani ama sonra evet. düğmeli gidiyor. Şimdi akademide de sıklıkla e, düğme kullan, kullanıyorlarmış. Peki duş orkestrayla hangisini çalıyor? And with duş orchestra you playing with accordion? Uh, with uh, with key keyboard uh, piano. Key keyboard. Ha duş ile de. Evet. Yes. Klavye akordiyon çalıyor. Peki adı ne? What's the name? Marka? The brand. Uh, of my accordion it's a Horner Gola. It's an old instrument of uh, 1957. Uh, made by Giovanni Gola. He was a uh, chip uh, was in the Horner factory hmm. this time. It's an Italian uh, Hı -hı. master. Yeah. master. Evet, 1957 yapım bir Horner kullanıyormuş Giovanni Gola, değil mi? Yanlış anlamadım. İtalyan evet, bir usta evet, evet. yaptı. Evet. Horner Gola zaten modelin ismi de adamın e, adından geliyor. Özel özel bir model sanıyorum. Evet. Ee, kısaca ben seni nasıl keşfettim onu anlatayım yüz yüze. Let me uh, summarize in brief how I discovered you and your music, if, if you uh, please. Tabii ki yeah. e, Düşe Orkestra keşfettim. Onun, e, onlarla yaptığı Passion albümünü dinledim. <gülüyor> First it was the Passion album with the Düşe Orchestra. Yes. Evet. Ee, ve Duş Orkestrası'nın bütün albümlerini e, edindim. Then I got all the albums of the of the band. Ee, <gülüyor> sonra <gülüyor> kendisine bir mail gönderdim. Acaba dedim e, senin yaptığın diğer çalışmaları e, dokuş yapabilir miyiz benim albümlerle? <gülüyor> Then I uh, sent you an email uh, and ask you if we can make an exchange. Uh, we can exchange your albums with my recordings. Yes, that's, that's true, yeah. <gülüyor> Kısa zamanda cevap aldım ve uh, bu exchange gerçekleşti. And you replied uh, immediately and we made the exchange. Bugün de e, zaten Amarodrom o ex, e, değişimin e, meyvelerinden biriydi. And the Amarodrom that we just heard uh, was the product of this exchange for us. <gülüyor> Şimdi son olarak... E, lastly... Öncelikle programa katıldığı için, sesini bize duyurduğu için... E, ...çok çok teşekkür ediyorum bizim için, açık radyo için ve benim için... Tuna'nın beri yanı için büyük bir onur. Bu program e, muhtemelen bilmiyorsundur. 18 senedir devam ediyor ve senin katılman da çok büyük bir renk kattı. I sincerely thank you for being with us. It's really a pleasure uh, an honor to hear your voice in Açık Radio and as well in, in this program, which is on air for now uh, in from uh, for 18 years in the, in the radio. And it's a special occasion to get together with you here on air. Thank you thank you also very much for the invitation was also a pleasure for me and i hope uh, to see you uh, in istanbul me oh. too <laughs> or in uh, in uh, perhaps sarajevo perhaps belgrade who knows yes yes yes <laughs> or or in roma <laughs> of course uh, Son bir şey şimdi uh, import export'tan bir parça çalışacağım bu oluşumu biraz anlatsın mı bize? Right. Uh, last question we will uh, hear a track from import exports. Can you say a few words about this project? Uh, it was a, a project with a, a DJ uh, from New York. Mm -hmm. uh, electric sounds uh, designer, artist and uh, um, gypsy music. So the idea is to import Uh, gypsy music and to export something new, uh, creating life life on stage. So uh, we did uh, uh, a few concerts uh, in uh, in New York mm -hmm. and uh, make this uh, this CD. It's a live live uh, CD from New York. Saint It Saint Gerwys Saint Gerwys. Uh, right, you said. Uh ah okay that, that's another one, another okay. one. i, I send, ah okay that that was in switzerland and the other cities i i didn't know what i send you uh, was evet. from uh, from new york yes yes but uh, it's it's uh, it's the same it's the same it's the new same, same uh, project, project. Evet. new york'taki bir elect Yanlış anlamadıysam elektronik ses tasarımcısı Doğru. ile olan bir projesi bu çingene müziğini dahil ettikleri import-export ismini e, taşıyor çingene müziğini e, alıp orada yeni bir şey e, çıkarmak manasında derdiyle. evet derdiyle Olsun, sahnede yeni bir hayat yaratmak dedi ayrıca bunu da söyleyelim İsviçre'den bir kayıt dinleyeceğiz canlı kayıt. Evet e, Goran çok teşekkür ediyorum. Thank you again. Sağ ol var ol e, Goran, en kısa zamanda içim. seni e, yani dokunarak da kucaklamayı arzu ediyorum. We, we wish to see you uh, soon and uh, hug you maybe ba, By a little by, by touching face to face. Yes, yes, that would be great. Uh, uh, thank uh, you very much. Uh, it was a merak for me. Merak, merak. <laughs> Haydi. Güle, güle. Haydi. Gide Ciao Miraclia. Ciao. Bye bye. <gülüyor> Ciao. Thank, thank you, you so bye. much. Ciao. Thank you. Ciao. Exchange çok teşekkür ederim. Bence süper bir söyleşi oldu. Sıcacık Goran Kovacevic'e sağ olsun diyelim. Aynen. Evet. Şimdi export import'tan seçtiğim parçayı dinleyelim. <gülüyor> Evet, oldukça ilginç bir örnek dinlettim sizlere Goran Kovačević için e, hemen bakalım yanlış bir şey söylemiyorum e, import-export projesinden 2007 2006 2007 yıllarında yapılan e, konserlerden oluşturulmuş bir albüm bu bu programda aslında elektronik müzik çalmıyorum ama e, Goran Kovačević için çok gönlünü göstermek açısından e, Küçük bir bölüm. dinlediğim istedim bu çalışmasından da. Yine başka bir proje. Romobil adında başka bir proje ve başka bir albüm var. Şimdi sırada. Koteria albümün ismi. Buradan da bir parça seçtim size. Blues. You Go Dancing Blues adını taşıyor. Böyle İngilizce başlıklarda koyuyorlar parçalara. Birçoğu yeni özgün parçalar çünkü. Bu da farklı bir yaklaşım kovaçe 5 şu arkadaşlarından yine bir bölüm oradan dinleyelim Ondan sonra yavaş yavaş daha klasik daha eski tarz e, parçalara yani aslında e, dünyaca en çok tanındığı daha doğrusu geleneksel müzik tüketicilerinin en çok bildiği duğuşa orkestralı yaptığı kayıtlara geleceğiz one, two, one, two, three, <gülüyor> Goran Kovacevic ve arkadaşlarından Romobil adlı projeden ekipten ki Romobille e, Rom bir e, yine roman kökeni var projenin e, bir blues stilinde doğaçlamaları da içeren bir şarkı dinledik. Şimdi Duduş orkestraya geçiyorum. Az önce sözünü etti e, Goran Kovačević. Yıllardan beri devam eden bir proje ağırlıklı olarak caz müzisyenleriyle Goran e, Kovacev için birlikte çaldığı bir proje ve hem caz hem Balkan e, ritimleri ve yaklaşımları bir arada gidiyor bu projede. Şimdi The Duş Orkestral and Friends adlı albümden bir şarkısı seçtim. Onu dinliyoruz. svesto serdcu i duši treba. Lek si za du Zlatna nit Rodnoga kral. Evet, Goran Kovacevic'in türlü yönlerini anlatmaya çalıştığım bu programda The Douche Orchestra and Friends adlı albüme gelmiştik. Oradan bir şarkı daha seçtim. Pole Pole. Modern sound'uyla The orkestrası Orkestra'yı dinledik. Tabi Goran Kovacevic'in müthiş akordiyonu ile birlikte. Şimdi kendisini keşfettiğim albümle bitireceğim. Oradan iki şarkı çalma ancak zaman kaldı. Ee, i̇lk parçamızın ismi hemen bakıyorum. Ee, Passion adını taşıyor tabii bu albüm. Ee, i̇lk parçamızın ismi Balkanska duşa yani Balkan Tatlısı diyebiliriz herhalde. Thank you.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 Evet hemen bir düzeltme yapayım. Ee, Balkan Kalbi diye çevirmek daha güzel galiba. Duşa sözcüğünü. Ee, Balkan Gönlü, Balkan Kalbi. idi ee, İdi dinledi, dinlediğimiz parçanın ismi. Son parçamız yakından tanıdığımız bir parça. Ee, ismini Cigania başlığını koymuş. Ama bizim e, yakından tanıdığımız Opaçupa parçası aslında. Bir sürü yüzlerce yorumundan biri. Ama tabi çok özel bir yorum. Yine son kez Goran Kovaçevic. <Gülüyor> Der dostlar bugün sır da dost Bosnalı Goran Gorankovac için müziğini paylaştım sizlere sizlerle farklı farklı yönlere doğru bizi götüren müziklerdi bunlar ve dahi yani müziğinin sesini de sizlerle paylaştım telefonla bağlandık. E, program sonrasında telefonun başında olacağım yine 15 dakika 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün. 0212 343-40-40. Ee, ayrıca bir duyuru daha size. Cumartesi gecesi yani 5 Ekim e, Cumartesi akşamı saat 20'de Bayrampaşa Kültür Merkezi'nde Bayram, Baygem olarak bilinen Baygem Kültür Sarayı'nda e, Bayrampaşa Kültür Merkezi'nde Mahmer ve Balkan Yolculuğu sizlerle buluşacak. E, bu programı Bayrampaşa'ya yakın yerlerden dinleyen ve Konserin ilgisini çektiği dostumuz varsa, dostlarımız varsa onlara da bekliyoruz konseri. Cumartesi akşamı saat 20'de Bayrampaşa Kültür Merkezi'nde, Baygem Kültür Sarayı'nın içinde. Evet, katkıları için ilk sene de çok teşekkürlerimi sunuyorum. Masanın başında Selahattin var, ona da çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, sevgiler saygılar hepinize. Mainsiora ara s-a-mi spune naiko ara bi Mainsiora mângerine, s-a-mi nın beryani Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu <gülüyor>